53 R köşe yazısı daha ne olmasını bekliyorsun haberleri takip ediyorsunuz değil mi Amerika Birleşik Devletleri'nde bir sinagogun altındaki tünellerden neler çıktı neler peki ya onlar bir caminin altından çıksaydı Türkiye ve dünyada bu durum nasıl yankılanırdı tahmin edebiliyorsunuz değil mi pekin için bu kadar multimilyarder siyasetçi Aktör, akademisyen VSE'nin karıştığı normalde yer yerinden oynaması gereken bir olayda insanlar bu kadar suskun ve tepkilerciliz. Bizi kim bu kadar hissiz ve tepkisiz hale getirdi? Neden umarsızız bu kadar? Hiç düşünmez misiniz? Kutsal kitabımızın diliyle akletmez misiniz? Bizi suni gündemlerle oyalarlarken yetiştirdikleri yeni nesil din adamlarıyla, İslam'ın içini boşaltıp kimseye huzur vermeyen bir din haline getirmeye çalışırlarken, Rabbimizin, dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden ibarettir, ikazına rağmen bizi türlü türlü oyunlarla oyalarlarken, asıl şeytanların rolünü üstlenen insan şeytanları neler yapıyorlarmış bir bakın. Bakın ve ibret alın, ibret alın ve dinimize sımsıkı sarılın. Çünkü bu yoldan başka kurtuluş yolu yoktur. Kendine gel ey Müslüman, daha ne olmasını bekliyorsun. Selam ile... Atice Kestioğlu